Şafii mezhebine göre kaza orucu tutan biri unutarak su içerse orucu bozulur mu? Hem Şafii mezhebine göre hem Hanefi mezhebine göre bu konuda hadis-i şerif var. Unutarak yemek içmek Ramazan'da da Ramazan sonrasında da farzda da, nafilede de de tutulan oruçları bozmaz. Peygamberimiz orucuna devam etsin. Çünkü ona Allah yedirmiş ve içirmiştir diyor.